Elhamdülillah ve selatu ve selamu ala Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Değerli kardeşlerim, Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti tüm Müslüman aleminin üzerine olsun. Amin. Kur'an-ı Kerim tefsir dersimize İbni Kesir Rahimullah'ın kitabından okumaya devam ediyoruz. En son şuara suresinin 69. ayetine kadar gelmiştik. Şuara suresi bilindiği üzere 227 ayetten oluşuyor. Yani şairler manasına gelen şuara. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a ne dediler? Şair dediler. Değil mi o müşrikler? O yüzden Allah Azze ve Celle de onun bir şair olmadığını bizlere beyan ediyor. O yüzden ne yapıyor? Bu sure adını şuara şairlerden almak üzere almış. Evet, şimdi geçen dersimizde dediğim gibi 69. ayete kadar gelmiştik. Şimdi inşallah 69'dan almak üzere ne yapacağız? 105. ayete kadar İbn Kesir Rahimullah'ın kitabından okumaya devam edeceğiz. Evet, şimdi Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'dan bahsediyor 69. ayette. İbrahim Aleyhisselam hakkında diyor ki, Vatlu Aleyhim, Auz Billahi min Ash-Shaytan Rajeem, Vatlu Aleyhim, Nebaa İbrahim. Evet, onlara İbrahim'in Haberini de oku. Evet. Yani bu buyruklar ile Yüce Allah kulu Resulü Halili Haniflerin imamı İbrahim aleyhisselam hakkında ne yapıyor? Bizlere haber veriyor. Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme onun haberini ümmetine okumasını ne yapıyor? Emrediyor. Evet. Bakalım İbrahim Aleyhisselam hakkında Allah Azze ve Celle bizlere neler anlatacak. Evet. Diyor ki اِذْ قَالَ لِيَب۪يهِ وَقَوْمِهِ مَا تعبدون. Hani o İbrahim Aleyhisselam babasına ve kavmine şöyle demişti. Neye ibadet edersiniz? Evet. Neye ibadet edersiniz siz? <gülüyor> Yani şu kendilerine ibadet edip durduğunuz var ya bu heykeller, neyin nesidir? Yani Allah Azze ve Celle dururken bu heykeller nedir yani? Evet o yüzden değerli kardeşlerim, La İlahe illallah sadece bizim peygamberimizin davası değildi, bütün peygamberlerin davasıydı. Yani Allah'tan başka ibadet edilecek hiçbir şey yoktur. Bütün peygamberlerin davası... Hep bu yönlüydü. Yani sadece Allah'a ibadet edin. Ya bu ibadet ettiğiniz şeyler nedir böyle diyor İbrahim Aleyhisselam'da babasına ve kavmine. Allah dururken değil mi? Evet. Daha sonra onlar da قال حَلْ يَسْمَعُونَكُمْ اِذْ تَدْعُونَ Evet. قالوا نَعَبُدُوا أَسْنَامًا فَنَا Zallu lehe akifin. Evet ne diyorlar? Onlar bir takım biz ne yaparız? Putlara ibadet ederiz. Bir takım putlara biz ibadet ederiz. Ve onlara ibadete devam eder gideriz. Diye ne yapıyorlar? Söylüyorlar. Evet İbrahim aleyhisselama böyle söylüyorlar. Tabi. Bunlar böyle söylemekle beraber onlara ibadet edip dua etmeyi sürdürür gideriz demekteydiler. Yani onlara ne yapıyorlardı onlar? İbadet ediyor yani dua ediyorlardı. Allah'ı bırakıp Allah'tan başka da onlara ne yapıyorlardı? Dua ediyorlardı, yalvarıyorlardı. Onlardan fayda umuyorlardı, zararlarını gidereceklerini zannediyorlardı. Evet. Daha sonra ne diyor İbrahim Aleyhisselam? Ne dedi onlara? Kâle hel yesmeûnekum id ted'ûn Acaba bunlar dua ettiğinizde, dua ettiğinizde sizi işitirler mi? Evet, sizi işitirler mi? Yani siz dua ediyorsunuz ya bunlara. Bunlar sizin dua ettiğinizi işitiyorlar mı acaba? İbrahim Aleyhisselam hemen onlara onu söylüyor. Evet. Yani daha sonra ne diyor? Yahut yahut size fayda ya da zarar verebilirler mi? Evet değerli kardeşlerim. Yani İslam'ın en güzel yanı direkt Allah'a dua edip yalvarma. Yani bizler aracısız Hiçbir şeyi araya katmadan direkt Allah'a ne yapabiliriz? Dua edebiliriz. Çünkü Allah'ımız bizi ne yapar? Her an işitendir, her an görendir ve kalbimizden geçeni dahi bilendir. O yüzden değerli kardeşlerim, bizler Allah'a ne yaparız? Salih amellerle dua ederiz, yaklaşırız. Yani Allah Azze ve Celle kulu samimi olduktan sonra bütün perdeler aradaki ne yapar? Kalkar. Yani şu günümüzde olduğu gibi ya Allah bizi acaba duyar mı? İşte Allah işte illa ki birileri olması lazım. illaki ki birilerini araya katıp öyle dua etmek lazım derken değil. Bütün peygamberlerin özü bu yöndeydi. İbrahim Aleyhisselam ne diyor? İşitirler mi? O yüzden bizler eğer bir şeylerden bereket umuyorsak, bir yerlerden medet umuyorsak hemen bakacağız. Bir, yer, bir şeye dua ediyorsun sen. Hemen bakacaksın. Ya bu seni işitir mi? Seni görür mü? Sana fayda verebilir mi? Hemen bakacaksın. Sana faydayı da veren kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. Seni zararında defedecek kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. E sen bu kadar seni yarattığına göre, sana rızkı verdiğine göre, seni söyleyeyim en iyi işiten, duyan olduğuna göre sen niye Allah'ı bırakıp da başka şeylere dua edip yalvarıyorsun? Evet. Burası çok önemli. İbrahim Aleyhisselam devam... Ne dediler onlar İbrahim Aleyhisselam'a? Şöyle cevap veriyorlar. Şöyle cevap veriyorlar. Kalu belle ve cetna aaba yef'alun. Evet. Yani ne dediler onlar? Hayır ama dediler. Yani bunlar zaten işitmiyorlar. Ama biz atalarımızı böyle yapar bulduk. Evet. Biz atalarımızı böyle yapar bulduk. Yani putlarının o dua edip yalvardıklarının bu türden hiçbir şey yapamadıklarını ne yaptılar onlar itiraf ettiler. Ancak babalarının bu işi yaptıklarını gördükleri için kendileri de onların izlerinden gittiklerini söylediler. Bizler de değerli kardeşlerim bak Allah Azze ve Celle bu ayetleri boşu boşuna bize ne yapmadı indirmedi. Yani bizler de atamız babamız değil mi? Eğer atamız babamız yanlış bir şey yapıyorsa... Dine aykırı bir şey yapıyorsa onların yolundan ne yapmayacağız? Gitmeyeceğiz. Baba, kusura bakma. Bu senin yaptığın doğru bir şey değil. Senin bu yaptığın dine uygun bir şey değil. Baba, kusura bakma. Ben burada sana senin yaptığın şeyi tasdik etmekle senin bu yoldan gitmek, senin yolundan gitmekle zorunda değilim. Evet. Yani bu yoldan gitmek zorunda değilim. Ben yolumu çizmişimdir. Allah Azze ve Celle Kur'an'da ne diyorsa, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyorsa sünnette, ben ona uyarım demen gerekiyor. Yani atamı, babamı ben bu yolda buldum. Ben babamdan böyle işittim. Yok değerli kardeşlerim. İslam böyle değil. İslam okuyacaksın. Allah'ın kitabına yapışacaksın. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine yapışacaksın. Yani ben atamı, babamı bu yolda buldum. Ee. Ben de yolla, onun yolu üzere ne yapıyorum? Gidiyorum. Olur mu? O zaman İbrahim Aleyhisselam'ın kavmine döneriz aynı. Evet. Ama maalesef şu an günümüzde ne var? Şu an günümüzde herkes kulaktan dolma bir din anlayışı var. Kulaktan dolma. Hep dinimizi o şekil yaşıyoruz. Babamı ben bu yolda buldum. Dedem ben böyle gördüm. Olmaz. Yani buraya dikkat etmek lazım. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi de İbrahim Aleyhisselam'a aynı şekil bunu ne yapıyordu? Söylüyorlardı. Evet. Bu sefer İbrahim Aleyhisselam da onlara ne diyor? Diyor ki gördünüz mü şu sizin ve önceki atalarınızın ibadet ettiklerini? Onlar alemlerin Rabbi müsnesa benim düşmanımdır dedi İbrahim Aleyhisselam onlara. Yani eğer bu putlar bir şey ise ve bu putların bir etkisi varsa haydi bu putlar bana bir kötülük yapsınlar. Çünkü ben onlara düşmanım. Onlara aldırmıyorum ve onların bir şey yapabileceklerini düşünmüyorum. Evet yani İbrahim Aleyhisselam onlara böyle akli bir cevap veriyor. Akli bir cevap. Evet yani onlar siz ibadet ediyorsunuz ya Allah'ı bırakıp. Allah'ı bırakıp siz onlara dua ediyorsunuz, yalvarıyorsunuz ve ibadet ediyorsunuz ya. O yüzden bunlar benim düşmanımdır bu putlar. İbrahim Aleyhisselam böyle diyor. Yani... Bu buyruklar mesela Allah Azze ve yine Nuh Aleyhisselam hakkında haber verdiği şu buyruklara benziyor. Hangi mesela Yunus Suresi 71. Ayet-i Kerimesinde Haydi işinizi sağlam tutun, ortaklarınızı da çağırın, sonra işiniz size hiçbir tasa vermesin, sonra da mühlet vermeksizin bana hükmünüzü uygulayın. Evet. Yine Hud Aleyhisselam hakkında yine şöyle demiştir Gerçekten ben Allah'a şahit gösteriyorum. Siz de şahit olun ki ben Allah'ı bırakıp ona ortak tuttuğunuz şeylerden uzağım. Artık hepiniz bana tuzak kurun. Bundan sonra bana bir mühlet de vermeyin. Şüphesiz ki ben benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a güvenip dayandım. Hareket eden ne kadar canlı varsa hepsinin mutlak sahibi ve maliki odur. Benim Rabbim gerçekten dost bir yol üzeredir diyor. Evet Hud aleyhisselam da İbrahim aleyhisselam da yine bu şekilde onların ilahlarından uzak olduğunu ne yaptı ilan etti. Evet ve ne dedi Allah üzerinize hakkında bir delil ve belge indirmediği şeyi siz ona ortak koştuğunuz halde korkmuyorsunuz da ben sizin ortak koştuklarınızdan nasıl korkarım yani siz Allah'tan korkmuyorsunuz bu yaptıklarınıza değil mi? Allah'a ortak koşuyorsunuz. Bu, bu yüzden Allah'tan korkmuyorsunuz. Ben sizin bu ortak ediğiniz şeylerden nasıl korkarım diyor İbrahim Aleyhisselam. Evet. Şimdi İbrahim Aleyhisselam niye böyle bir şeyin kötü olduğunu, neden bu Allah'a gayri, Allah'tan gayrine ibadet edip dua etmenin yanlış olduğunu şu sözleriyle ne yapıyor? Söylüyor. Evet. Ne diyor? اَلَّذ۪ي خَلَقَن۪ي فَهُوَ يَهْد۪ينَ o beni yaratandır diyor. O beni yaratandır. Ve bana doğru yolu gösterendir. Evet. Yani o biri kader tayin eden ve yaratılmışları onun doğru yoluna ileten yaratıcıdır. Evet. Herkes ve her şey belli bir kadere göre akıp gider. Dilediğine hidayet veren, dilediğinde şaşırtan odur. Evet. Daha sonra devam ediyor Allah Azze ve Celle'ye. Sadece ve sadece Allah'ın... Beni yediren ve bana içiren odur. Evet. Beni yediren, bana, bana, bana, içiren odur. Daha sonra devam ediyor Pey İbrahim Aleyhisselam. Ne diyor? Ve izâ maridtu fe ve yeşfîn. Evet. Hastalandığımda bana şifa veren odur. Vellezî yumi'tuni thumma yuhin. Beni öldüren sonra diriltecek olan da yine odur. Evet. Daha sonra ne diyor? Velazi etma u ayğfira li hatiyati yawmuddin. Kıyamet gününde bana günahımı bağışlamasını ümit ettiğim yine odur. Evet. Niye bunları söylüyor İbrahim Aleyhisselam onlara? Bunlara hatırlatıyor diyor ki yani bunlara siz de inanıyorsunuz zaten, bunlara siz de inanıyorsunuz ama inandığınız halde neden Allah'a ortak koşuyorsunuz? Hemen onları ne yapıyor? İlk yaratılmış ha yani Allah Azze ve Celle'nin özelliklerine biz de Allah'tan gayrine ibadet eden, Allah'tan gayrine dua eden, ondan bir şeyler bekleyen, fayda bekleyen veya zararı önlemeye onları ne yapan onlara dua edip yalvaran kardeşlerimize şöyle deriz. Bizi yaratan, rızık veren, bizi haftalığımıza şifayı veren Allah Azze ve Celle olduğuna göre siz hala niye Allah'tan gayrine böyle bir şey yapıyorsunuz? Evet, yani bizim bütün peygamberlerimiz hep bu hususta onları ne yapmışlar? İlk şeye çevirmişlerdir. Yani Rablık, Rububiyet tevhidine çevirmişlerdir. Yani yaratıcı olması, rızık veren olması, öldüren, dirilten olması değil mi? Bunlara biliyorsunuz ki Mekkeli müşriklerde ne yapıyorlardı? İnanıyorlardı. Ama Allah'tan gayrına ne yapıyorlardı? İbadet ediyorlardı. Evet burası çok önemli. Yani demek ki bunlara inanmak yeterli değil. Bir de ne var? Allah Azze ve Celle ibadetlerde de ne yapmak gerekiyor? Birlemek gerekiyor. Yani sadece ona ibadet etmek gerekiyor. Evet. Daha sonra İbrahim Aleyhisselam Rabbinden kendisine bir hüküm vermesini dilemektedir. i̇bn Abbas o ilimdir diye açıklıyor. Ne diyor? Ya Rabbi, ya Rabbi, Rabbi helli hukmez ve ele hikni bis salihin. Evet. Ya Rab bana bir hüküm bağışla ve beni salihlere kat diyor. Evet. Yani beni salihlere kat demesi dünyada da ahirette de beni salihlerle birlikte bulundur. Evet çok güzel bir dua. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın duası bizler için de geçerli. Yani bizler de tabii ki ne yapmak lazım böyle dua etmemiz lazım. Evet mesela nitekim Nebi Sallallahu Aleyhisselam'da vefatının yaklaştığı sırada Allah'ım en yüce arkadaşa demiş ve bu sözlerini üç kere tekrarlamıştı. Evet yine hadis-i şerifteki bir duada Allah'ım Müslümanlar olarak bizi yaşat. Müslümanlar olarak canımızı al ve bizi hor ve hakir olmaksızın nankörlüğe değiştirenler olmaksızın salihlere kat diye ne yapmış aleyhissalatü vesselam bile dua etmiş. Evet bizler de Allah'ın bizi salihlerle beraber eyle Allah'ın bizi salihlerin içine kat diye diye yapmamız lazım dua etmemiz lazım. Evet devam ediyor İbrahim aleyhisselam ne diyor sonrakiler arasında bana bir doğruluk lisanı bağışla diyor. Evet, yani benden sonra güzel bir şekilde anılmamı ve hayırda bana uyulmasını takdir buyur. Nitekim bir başka yerde Allah Azze ve Celle sonra gelenler arasında ona güzel bir övgü bıraktık diyor. Selam olsun İbrahim'e diyor. İhsan edicilere böyle mükafatlandırırız biz diyor Allah Azze ve Celle. Saffat suresinin 108, 109 ve 110. ayeti keremelerinde. Evet. Daha sonra 85. ayet kelimesinde kerimesinde Ve cealli mi verafati cennetin na'im. Evet. Ve beni na'im cennetlerinin mirasçılarından kıldıyor Evet. Ne güzel bir dua değil mi? Değerli kardeşlerim. Yani dünyada benden sonra güzel bir şekilde kalıcı olarak anılma nimetini ihsan et. Ahirette de beni naim cennetlerin mirasçılarından kılmak suretiyle bana nimetini ihsan et. Evet. Devam ediyor. 86. ayet kelimesinde ne diyor İbrahim Aleyhisselam? Ve veğfir li innehu kana minen minaddallin. Evet. Yani ve bana, babama mağfiret buyur diyor. O babasını yani o putlara tapan putlara ibadet eden babasına ne yapıyor? Dua ediyor. Diyor ki ve babanın babama mağfiret buyur diyor. Çünkü o sapıtanlardandır. Yani bizler de değerli kardeşlerim, hepimizin aileleri var. Hepimizin annesi babası var. Yani annemizin, babamızın inançsız olabilirler. İmanları zayıf olabilir, inançsız olabilirler. Yani Allah müslümanlığı yaşamıyor olabilirler. Biz de onlara kötü şekilde davranmayacağız. Biz de onlar için ne yapacağız? İbrahim Aleyhisselam'ın babasına ettiği dua gibi biz de dua edeceğiz. Rabbim diyeceğiz onlara hidayet eyle. Rabbim onların kalplerini aç, İslam'ı bahşet. Yani bir sürü dua etmemiz lazım bizde. Ne yapmadan babamıza, annemize değil mi? Evet. Sonra devam ediyor. Öldükten sonra diriltilecekleri günde de beni zelil eyleme diyor. İbrahim Aleyhisselam. Yani kıyamet gününde ilklerinden sonuncularına kadar insanların diriltecekleri o günde zerezil ve rüsvâ olmaktan sen beni koru. Evet. Şimdi bu ayetle alakalı hadis-i şerifler var. Buhari'de yüce Allah'ın bu ayeti kelimesiyle alakalı İbrahim bin Tahhan diyor ki Ebu Hureyre radiyallahu anh Resul Vesselam'dan şöyle buyurduğunu nakletti diyor. İbrahim kıyamet gününde diyor babasının üzerinde toz ve yüzünün siyah olduğunu gördü diyor. Evet. Yine bir başka rivayette yine bir başka rivayette Ebu Hüreyre Nebi Sallallahu Aleyhisselam'dan şöyle buyurduğunu naklediyor. İbrahim babasıyla karşılaşacak ve Rabbim sen bana ölümden sonra diriltilecekleri gün beni rüsvâ etmeyeceğini vaat etmiştin diyecek. Yüce Allah ben cenneti kafirlere haram yasak ettim buyuracak. Evet. Yine aynı senetle ve Buhari tek başına e, nebileri dair hadisler bölümünde şu lafızla rivayet ediyor. Diyor ki İbrahim kıyamet gününde babası Azer ile karşılaşacak. Babası Azer ile. Azer'in yüzünde toz ve siyahlık bulunacak. İbrahim ona ben sana bana karşı gelme dememiş miydim? Ey babacığım diyecek babası bugün sana karşı gelmem diyecek. İbrahim Rabbim sen bana ölümden sonra diriltilecekleri günde beni rüsveye mahcup etmeyeceğini vaat etmiştin. Bu uzak olasıca babamın rüsvalığından daha büyük rüsvalık olur mu diyecek. Allah Azze ve Celle diyecek ki ben cenneti kafirlere haram kıldım, yasak ettim. Sonra da ey İbrahim ayaklarının altında ne var denilecek. Aşağıya bakınca pisliğe bulanmış bir sırtlan görülebilecek. Evet sırtlan. O sırtlan ayaklarından yakalanıp cehenneme atılacak diye geçiyor hadis-i şerifte. Evet. Daha sonra devam ediyor. 88. ayet kerimesinde malu ve la un Evet yani o günde diyor o kıyamet gününde malın da evladında hiçbir faydası olmaz. Malın da evladında iki şeyden bahsediyor burada Evet. Yani kişiyi Allah'ın azabından o gün kıyamet gününde yeryüzü dolusu altın fidiye verecek olsa da ne yapamaz o malı onu koruyamaz. Evet, dünya kadar malın da olsa, dünya kadar mülkün de olsa o kıyamet gününde o mal seni ne yapamaz? Allah'ın azabından kurtaramaz. Evet. Evladın da yeryüzündekilerin hepsini fidye verecek olsa dahi faydası olmayacak. Evet, o günde ancak ne fayda verir? Allah'a iman. Dini sadece ona halis kılıp Sadece ondan ona ibadet edip şirkten uzak durmak değil mi? Evet. Yani bunlar fayda verecek imanımız, salih amellerimiz, tevhid inancı ve şirkten uzak durmak bizlere fayda verecek değerli kardeşlerim. Evet. Daha sonra ne diyor 89. ayette? İlla men et Allah'e bir kalbin selim, kalbin selim diyor. Yani Salim kalp ile gelmiş olanlar müstesna diyor Allah'a. Evet. Yani Allah'a salih, salim bir kalp ile gelenler bunun dışındadır. Evet. <gülüyor> Pisliklerden ve şirkten yana korunmuş kalp ile gelenler. Evet. İbn Abbas bu konuda diyor ki Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına şahadet getirenler müstesna diye bunun bu ayet-i kerimeyi ne yapıyor? Bizlere açıklıyor. Yine Mücahit, Rahimallah, Hasan ve da salim kalp nedir? Salim kalp dedikleri zaman yani şirkten uzak kalmış kalp demektir diyorlar. Evet bunu böyle açıklıyorlar. Evet şimdi de cennettin muttakilerin olmasıyla alakalı ayet-i kerimelerde. Diyor ki Allah Azze ve Celle Ve uz lefetil cennetu lil muttaqin Evet Takva sahiplerine diyor Cennet yakınlaştırılır Takva sahiplerine Cennet yakınlaştırılır Yani o kıyamet gününde Cennet cennetliklere Ona bakacak Onu seyredecek olanlara Olabildiğince süslenmiş olarak Yakınlaştırılmış olacak Evet Bunlar ise kimlerdir değerli kardeşlerim? Dünyadakilere tercih edecek, cenneti arzu eden ve dünyadayken onun için amel eden takva sahipleridir. Evet. Yani Allah Azze ve Celle'nin emirlerine sımsıkı sıkı yapışan ve yasaklarından da olduğu müddetçe ne yapmak? Kaçınanlardır. Ne kadar Allah'ın emirlerine yapıyorsak, ne kadar Allah'ın yasaklarından kaçınıyorsak o kadar takvalıyız. Herkes ne yapar? Kendini bilir. Herkes kendi kendine bunu nefsini muhasebesi etmesi lazım. Muhasebe etmeyip ne yapmak? Nefsimizi hesaba çekmek gerekiyor değerli kardeşlerim. Evet. Yine 91. ayetinde ve qilalahum einema kuntum taabudun. Evet. Ve yu e rizatil lil Evet. Yani azgınlara da yani bu ilk önce ne yaptı Allah Azze ve Celle? Takva saatlerine cennet yaklaştırılır dedi. Daha sonra da azgınlara da diyor cehennem açılıp gösterilir diyor. Evet azgınlara da cehennem açılıp gösterilir. Yani ne demek? Açığa çıkartılacak, üzeri açılacak o cehennemin. Cehennemden büyükçe bir ateş alevi görünecek ve öyle bir köpürecek ki bundan dolayı kalpler gırtlaklara kadar ulaşacak. Evet Allah muhafaza bu kadar ince bu kadar insanı korkutan şey. Daha sonra cehennemlikleri azarlamak ve sitem olmak üzere şöyle denilecek. Evet onlara ne denilecek o cehennemliklere? Ve qila lahum eynema kuntum ta'budun. Evet. O sizin Allah'tan başka ibadet ettikleriniz nerede? Evet ibadet ettikleriniz nerede? fekubu kibu fiha hum vel qabun ve junudu iblise ecmaun. Evet. Onlara size yardım edebiliyorlar mı onlar diye sorulacak. Size bunlar yardım edebiliyorlar mı? Yani sizin o Allah'ı bırakıp var ya ibadet ettikleriniz şeyler, o koştuğunuz ortakların bugün size hiçbiri faydası yoktur. Kendilerini de koruyup savunamazlar. Sizler de onlar da bugün cehennem odunlarısınız. Siz oraya gireceksiniz diyor. Onlar ve azgınlar iblisin ordularıyla hep birlikte diyor. Evet. Onlar ve azgınlar İblis'in ile hep birlikte. Ve cunudu İblis'e ecma'un. Evet. Yüzleri üstü oraya atılırlar. Yüzleri üstü oraya atılırlar. Mücahit diyor ki onlara yuvarlanarak atılırlar diye açıklıyor. Anlatılmak istenen de kafirler ve onları şirk koşmaya çağıran önderleri birbirlerinin üstüne atılıp oraya yığılacaklardır. Evet. Daha sonra onlar orada tartışarak derler ki Allah'a yemin olsun ki biz gerçekten apıçık bir sapıklıktaydık. Çünkü sizi alemlerin Rabbi ile bir tutmuştuk. Yani Allah Azze ve Celle'ye benzer edinmiştik sizi. Sadece Allah'a has olan şeyleri ne yapmıştık? Biz onlara yapmıştık. Allah'a Allah'a yapılması gereken şeyleri onlara yaparak ne yapmışlar? Rablerini onlarla bir tutmuşlar, denk tutmuşlar. Evet. Hatta mesela bazen oluyor ya bilme sıfatı gibi, görme sıfatı gibi, işitme sıfatı gibi değil mi? Allah'a Allah muhafaza. Mesela Allah'a benzer icat edebiliyor insanlar. Nasıl benzer icat edebiliyor? Diyor ki beni yani her yerde diyor Allah görür ama falancı da görür diyor mesela. İşte burada ne yapıyor? Allah Azze ve Celle'yi ilim sıfatında ne yapıyor? Onu benzer tutuyor. Denk tutuyor. Evet. Yani dua ibadettir. Yardım istemek, korkmak, sevmek ibadettir. Sen bunları sadece ve sadece Allah'a yapman gerekir. Neden Allah'tan başkasına yapıyorsun? Neden Allah'tan başkasına bu ibadetleri sadece Allah'a yapman gereken ibadetleri yapıyorsun? İşte burada çok dikkat etmek lazım değerli kardeşlerim. Yani çünkü bütün dediğim gibi bütün peygamberlerin daveti hep bu yönleydi. Zayıf olanlar büyüklük taslayanlara yine ama kendi kendilerini kınayarak şöyle cevap verecekler onlar. Allah'a yemin olsun ki biz gerçekten apaçık bir sapıklıktaydık. Çünkü sizi alemlerin Rabbi ile bir tutmuştuk. Yani alemlerin Rabbi olan Allah'a itaat edilircesine sizin emirlerinize itaat ediyorduk. Bakın değerli kardeşlerim. Teslimiyet kitaba ve sünnetedir. Teslimiyet Allah'a ve Resulüne'dir. Değerli kardeşlerim. Allah Resulüne gibi Allah'a veya Allah Resulüne gibi değil mi? Gidip de falancı efendiye filancı efendiye teslim olursan onu hatasız görüp onun boyunduruluğu altına girersen Allah muhafaza dikkat etmek lazım. Yani bugün maalesef şu günümüzde bu hastalık var. Din adamları hakkında aşırı gitmek. Din adamları hakkında aşırı gitmek. Onları neredeyse bir peygamber seviyesine çıkartmak ve onlar ne diyorsa onu yapmak. Bu yanlış bir şey değerli kardeşlerim. Onların sözlerine bakmak gerekiyor. Onların ne dediğine bakmak gerekiyor. Eğer Allah'ın dinine aykırı bir şey söylüyorlarsa, Allah'ın dininden, Allah'ın kitabından, Resulullah'ın sünnetinden aykırı bir şey söylüyorlarsa buna ne yapmamak lazım? Uymamak gerekiyor. Burada dikkat etme. Yani bugün din adamlarını biz hangi gözle görmemiz lazım? Hangi gözle göreceğiz? Din adamı gözüyle bakacağız. Yani hoca gözüyle bakacağız ama hatasız gözle görmeyeceğiz. Benim hocam da hata edebilir. Her yaptığını, her söylediğini yapmak zorunda değilsin. Ta ki ne zaman zorundasın? Allah'ın kitabından söylediği zaman, peygamberin hadislerinden söylediği zaman onun söylediğini dinlemek zorundasın. Evet. Yani bizler falancı dese ki içki haramdır, onun kıymeti yok. Allah söylüyor, diyor ki Kur'an'da içki haramdır. Bunun kıymeti var değerli kardeşlerim. Allah'ın sözlerinin kıymeti vardır. Falancının sözlerinin kıymeti yoktur. Evet. O yüzden buraya dikkat edeceğiz. Yani bizler sevmede bile bir ölçümüz yok. Bir din adamlarını veya birilerini severken ölçüyü kaçırmamak gerekiyor. Ölçüyü kaçırmayacaksın. Bu hastalık maalesef bugün devam ediyor. Yani bir takım gruplarda, bir takım fırkalarda bu haslet, bu hastalık hala devam ediyor. Bakın örnek olacak, örnek verecek olursak bugün FETÖ terör örgütü diyoruz değil mi? Feytullah Gülenciler bugünkü eğer ki Kur'an'dan ve sünnetten alsalardı dinini, Kur'an'dan sünnetten eğer ki dinini öğrenselerdi, Kur'an'a uysalardı bu sefer diyeceklerdi ki Fetullah Gülen bir şey söyledi zaman hop bir dakika diyeceklerdi. Bir dakika diyeceklerdi. Sen bu söylediğin kitaba uymuyor kardeşim. Senin bu söylediğin peygamberin sünnetinde yok diye ona itiraz edeceklerdi. Ama onlar ne yaptılar? Onlara Allah ve Resulüne teslim olmadılar. Onlar oradaki şarlatana ne yaptılar? Teslim oldular. Buradaki sıkıntı var değerli kardeşlerim. İşte bu hastalık devam ediyor. Bu hastalıktan bir an önce ne yapmak lazım? Kurtulmak lazım. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Dediğim gibi ilim adamlarını, hocaları severiz, sayarız. Ama sevgide ölçüye kaçırmayız. Onları hatasız görmeyiz. Buraya çok dikkat etmek gerekiyor. Devam ediyor ayet-i kerime. 96. ayet-i de, pardon 99. ayet-i de diyor ki ve me edellene iller mucrimum. Evet, bizi günahkarlardan başkası saptırmadı diyecekler. Evet, bizi günahkarlardan başkası saptırmadı. Yani o günahkarlar dışında buna bizi kimse çağırmadı. Hepimiz gittiğimiz kime uyuyorsak ona dikkat edeceğiz. Kimin yolundan gidiyoruz? Buna bakacağız. Eğer bakmıyorsak, dikkat etmiyorsak, Bizi namazımız bile bazen kurtarmayabilir. Evet nasıl kurtarmaz? Sen namaz kılarsın ama bir bakarsın ki kafiri yolundan gitmişsin. Allah muhafaza. Değil mi? Münafıkların yolundan, kafirlerin yolundan gitmişsin. O zaman senin namazın kurtarmayabilir. O yüzden değerli kardeşlerim hepimiz bakacağız. Biz kimin yolundan gidiyoruz? Ehli sünnet vel cemaat. Ehli sünnet vel cemaat dediğin zaman korkma. Kimdir bunlar? Dediğimiz gibi ilk üç asır Peygamber aleyhissalatü vesselam, sahabe, tabi'in, etva tabi'in. Evet bu yoldan gidenler ehl sünnet ve cemaattir değerli kardeşlerim. Evet. Daha sonra devam ediyorlar. Ne diyorlar? <gülüyor> Fema lana min <şafi 'in> Evet. Yani ne dediler? Artık bize şefaat edecek bir kimse de yoktur. Yani Allah'a, Allah'tan e, biz bunları... Şefaatçi demiştik. Biz bu Allah Allah katında bizi bunlar kurtaracak diye inanıyorduk. Evet, şefaat edecekler diye umuyorduk. Candan bir dostumuz da yok diyecekler. Evet, candan bir dostumuz da yok. Yani katar da mesela bu ayet kereviyle alakalı e, ne diyor? Diyor ki. Allah'a yemin olsun ki candan dost eğer salih bir kimse olsaydı kendilerine faydalı olacağını eğer candan dost faydalı birisi olsaydı şefaat edeceğini bileceklerdir diyor. Evet tabi şefaat hak yani e, şefaat hak ama dediğim gibi ne yapmak lazım Şefat'i Allah Azze ve Celle'den beklemek lazım Rabbim peygamberimizin şefaatine bizleri nail eyle. Bizleri, efendime söyleyeyim Yani gidip de kimseden şefaat dilenmek yanlış Yani gidip de şu falancı şefaat edecek Ben ondan şefaat isteyeyim Öyle bir şey yok Biz şefaati ne yaparız? Allah Azze ve Celle'den isteriz Allah'ın deriz Peygamberin şefaati hak değil mi? Alimlerin şefaati Allah'ın peygamberin şefatine biz aileyle Alimlerin şefaatine aileyle Böyle bir duayı kime yaparız biz? Allah Azze ve Celle'ye yaparız Değil mi? Evet ve yarın bir gün ahirette de zaten Allah'ın izin verdiği insanlar şefaat edebilir. Ve Allah'ın izin verdiği insanlara o insanlarda ne yapabilirler? Şefaat edebilirler. Yani sen Allah'ın rızasını kazanmadıysan, Allah senden razı değilse hiç kimse sana ne yapamaz? Şefaat edemez. O yüzden Allah'ın rızasını kazanmak lazım. Allah'a yaklaşmaya çalışmak lazım. Yani falancıya yakın olmaya çalışmayacaksın sen. Sen Ne yapacaksın? Sen Allah'a yaklaşmaya çalışacaksın. Allah'a yaklaşmaya da sebepler bellidir. Nedir bunlar? Salih amellerdir değerli kardeşlerim. Salih amellerle ne yaparız? Allah Azze ve Celle'ye yaklaşırız. Evet. Daha sonra 102. ayet-i kerimede ne diyorlar? De ne olurdu bir kere dönmek imkanımız olsaydı müminlerden olsaydık? Evet zaten o anda ne olacak? Çok geç olacak. Evet. Çünkü onlar dünya yurduna geri döndürülmeyi temenni edecekler. Yarabbi diyecekler yalvarıyoruz ne olur bizi dünyaya gönder yarabbi. Böylelikle iddialarına göre Rablerine itaat olan işler yapacaklar. Halbuki şanı yüce Allah da biliyor ki kendilerini eğer dünya yurduna geri döndürecek olsa yine kendilerine yasaklanmış olan şeylere tekrar dönecekler. Ve muhakkak onlar yalan söylüyorlar. Kalpleri bilen Allah Azze ve Celle. Kimin ne yapacağını çok iyi bilen odur. Evet. Şah-ı Allah cehennemliklerin birbiriyle tartışacaklarını Saz suresinde haber verdikten sonra ne diyor? Cehennem ehlinin bu davalaşmaları hiç şüphesiz bir gerçektir diyor. sas suresi 64. ayet-i kerime. Evet. Daha sonra 103. ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle İnne fi zâlike le Şüphe yok ki bunda bir ayet vardır diyor Allah Azze ve Celle. Evet. Ve mekene ekferuhum mukminin Fakat onların çoğu mümin değillerdir. Evet. Yani şüphesiz İbrahim'in kavmi karşı tartışmasında tevhide dair onlara karşı delilleri ortaya koymasında Allah'tan başka hiçbir ilah bulunmadığına dair pek üstüme son derece açık bir belge ve bir delalet bulunmaktadır. Evet. Yani peygamberler çok çekmiş değerli kardeşlerim. Onlara inanmamışlar. Onlara boyun eğmemişler. Getirdikleri dava tevhid davasıydı. La ilahe illallah. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Allah'tan başka ortak koştuklarınızı reddedin. Sadece Allah'a ibadet edin. Bu davayla gelmişlerdi bütün peygamberler. Ve bizim peygamberimiz de aynı. Evet. O yüzden ama ne yaptı onlar? O peygamberleri dinlemediler. Getirdikleri davayı reddettiler. Evet çünkü... Burada da İbrahim Aleyhisselam'ın dediği gibi biz atalarımızı babamızı bu yolda bulduk. Biz onların yolu üzerine gittik. Evet davaları demek ki ataları babaları bazen dinlememek gerekiyor. Dinlemeyeceksin. Eğer ki seni atan baban şirke davet ediyorsa yolu yanlışsa Müslümanlıklardan aykırı bir yolsa ne yapmayacaksın onun dediğini tutmayacaksın. Yarın bir gün çok geç olabilir. Yarın bir gün ne olabilir? Allahım ben babamın yolundan gittim. Ben babamdan böyle gördüm demen sana fayda sağlamaz. Fayda sağlamaz. Allah azze ve celle diyecek, araştırsaydın dinini. Ben sana o kadar zaman verdim, o kadar müddet verdim. O kadar şey yaptım. Başka şeylerle uğraştın sen. Dünyaya daldın. Dünyevi şeylerle ahireti bir tarafa attın, değil mi? Araştırsaydın dinini. Okusaydın ben sana kitap gönderdim, değil mi? Bu kitabı niye sen içip de içinde neler söylüyor, benim kelamım nedir, Allah bana neler anlatmış, ne öğüt vermiş diye niye açıp da bakmadın diyebilir Allah Azze ve Celle değerli kardeşlerim. O yüzden bizler Allah'ın kitabına yapışmak zorundayız. Evet son alacağımız ayet-i kerime ne diyor? Diyor ki Ve inne rabbeke lahul azizur rahim. Muhakkak Rabbin azizdir, rahimdir. Evet. Yani Allah Azze ve Celle azizdir, rahimdir. Evet burada kalalım. 105. ayet-i kerimede inşallah bir diğer dersimizde 105. ayet-i kerimeden almak üzere Nuh, İbrahim Aleyhisselam'dan bahsettik. Şimdi Nuh Aleyhisselam kavmine geçeceğiz. Nuh peygambere. İnşallah oradan almak üzere devam edeceğiz. Evet. Evet. Kalın sağlıcakla değerli kardeşlerim. Allah'a manat olun. Subhanike Allahım ve bümüdik. illa ve atubileh.